hep görüyoruz. Hep anlıyoruz. Hep biliyoruz. Kur'an imanımızdır. Kur'an kadar yani ona bağlılığımız kadar Allah katında kıymetimiz olacak. Ve ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun başta olmak üzere kazanan Kur'an'la kazandı. Bunu biliyoruz böyle iman ediyoruz Buna rağmen Kur'an'a olan imanımız neden iyi düzeyde olmuyor? Buna bağlı olarak da neden Kur'an bize etki etmiyor? Onu cenazenin başında okuyoruz kurtulsun diye de hayatın gam ve kederi içerisinde boğulurken okuyayım Bakara suresini bir cüz Kur'an okuyayım da rahat ederim niye diyemiyoruz? Halbuki biliyoruz ki ölüp mezara konan bir insan için Kur'an bitti onun Kur'an'a bağlanacak bir şeyi kalmadı diri insanın Kur'an'la bağlantısı onu kurtarır bunu biliyoruz bildiğimiz halde neden imanımızı taptaze tutamıyoruz? Bir sigorta şirketine güvendiğimiz kadar bari Kur'an'a niye güvenemiyoruz? Bunun belli sebepleri var. Bu sebepleri giderebilsek Allah'ın izniyle Kur'an bizi de ashab-ı kirama yaptığı gibi ayağa kaldırır. Cennet yolunda hızlı adımlarla yürütür biiznillahü teâlâ En önemli etken toplumun ve doğup büyüdüğümüz aile ortamının Kur'an'a bakışıdır Toplum Kur'an'ı okullarda mecburi ders değil üniversite imtihanında Amener Resulü'yü oku diye bir şey çıkmıyor Memurluğa etki etmiyor Hatta ve hatta Diyanet işlerinde bir camiye imam olmak, bir Kur'an kursuna Hoca olmak için dünyanın en iyi hafızı olsan bile Yeterlilik belgesi alamıyorsun Önce diğer derslerden memurluktan 657 kanununun gereklerinden barajı geçiyorsun bakıyorlar bu sefer hafızlığın var mı onu işe yarayacaklar yani cami imamlığında bile Kur'an-ı Kerim birinci sırada değil değil bu görüntü zihinlerde Kur'an'ın hayat kitabı olmasını etkiliyor buradaki soruna Eee demek ki devlet İslam devleti olacak ki bu işler düzelsin diye cevap veriyorsak bu tam bir cevap değildir. İslam devleti de olsa yürekler ona hazır değilse yine Kur'an ikinci sınıf olur. İslam devletinde olmadıkları halde asılanlar, zindanlarda çürüyenler ve Allah'a en yüksek makamlardan ulaşanlar İslam devletinde değillerdi ama yüreklerinde Kur'an'ın devleti bulunduğu için Allah'ın rızasını kazanabildiler birinci sorun toplumun bakışı bu bakıştan etkilenmiş bir nesil olmak Kur'an-ı Kerim'e karşı güçlü bir iman sahibi olmayı engelliyor İkinci bir sebep de uzun yıllar geçiyor bizim Kur'an'la bağlantımızdan her akşam 10 sayfa okuyoruz yatıyoruz her hafta Kehf suresi okuyoruz veya Cuma suresi okuyoruz bu rutinleşiyor bu rutinleşme bir zaman sonra eh adettir diye yapılan bir işe dönüştürüyor Kur'an'ı halbuki mesela ayda bir bari şu sureyi ezberleyeyim deyip kısa bir sure ezberleyerek bir vites değişikliği yapsak senede bir bir surenin tefsiri üzerinde çalışsak ayda iki gün okumayıp dinlensek yani bir takım değişiklikler yapsak bu körelme ve uyku sersemliğine benzer pozisyondan da kurtulacağız. Başka bir sebep Kur'an-ı Kerim'in neden indirildiğine dair ana gayenin unutulmasıdır. O gayenin yerine Başka gayeler gelmezdir. Kitabın anzelnahu illeye, lıtukrjen nase min zulmati ile nuri bi izni Rabbim. Bu kitabı sana indirdik ki, ey peygamber, bütün insanları zulmün karanlıklarından nura, yani imana Rablerinin izniyle çıkarasın diye. Kur'an bunun için gelmiş Huden lil muttakin Müttakilere kaynak olmuş Şimdi bu Kur'an'ı imamların camide namazda okuduğu duaya dönüştürürsek cenazelerdeki kurtulma dualarına dönüştürürsek ana hedefi şaşırtmış olacağımız için gayemiz de başka gayelere yönelmiş olacak Başka bir sebep Kur'an asıl güneş olduğu halde Kur'an'ın etrafındaki ilimlerin Kur'an'dan daha önemli hale gelmesidir Bu da bir tuzaktır şeytandan Mesela fıkıh ilmi İslam ilimlerindendir Ama fıkıh Kur'an'ın sonucunda oluşan bir ilimdir 24 saatini fıkha verip Kur'an-ı Kerim'e tam bir saat ayırmayan birisi dallarıyla uğraşıp büyütmeye çalıştığı ağacın köklerini kurutacak yanlış iş yapana benzer Bu da Kur'an-ı Kerim'den soğuma nedeni olur Kur'an-ı Kerim'in etkisi yüreklerimizde azalabilir Elbette bütün bunlarda şeytanın katkısı var şeytanın planı var en baştaki sözünü ettiğimiz toplumun bakışı bu uzun zaman geçmesinden dolayı oluşan körlük ana hedefi unutmak yan dallarla çok yoğun ulaşmak bunların hepsi şeytanın planlarıydı ama kıyamet günü hiçbir müslüman şeytana aldanmıştım gibi bir söz sarf edemeyecek şeytana aldanmadan yaşamak her müslümanın vazifesidir her müslüman şeytana aldanmadan onun tuzağına düşmeden yaşayacak Kur'an konusunda da böyle burada bir başka neden daha var bunu da her mümin kardeşimin çok dikkatlice ona ne kadar etkisi var incelemesi lazım Kur'an-ı Kerim kendine ait kavramlar kullanıyor müslümanlar diyor kafirler diyor insanlar diyor cinler diyor Hak diyor batıl diyor Bu yaşadığımız asırda Maalesef Kafirlerin Batı kültürünün Oluşturduğu geliştirdiği Hayat kavramları Bizim toplumumuza da yansıdı biz Hak batıl diyoruz Onlar güçlü zayıf diyor Biz Allah ve Ona iman edenler diyoruz o devlet ve vatandaş diyor Bunun gibi işte biz Allah'a tevekkül diyoruz. O sigorte diyor. Biz dünya ve ahiret için çalışıyoruz. O ahireti melekler düzeltirsen dünya için çalış diyor. Bu farklı bakış kültürünün zihinlerimizi gizlice de olsa işgal edişi ki artık gizliliği olmadı bunun. Gizli bir sekülerizmden aleni sekülerist bir e, savunucuya döndük. Ne yazık ki bu bunun etkisiyle bir müslüman olarak maalesef Kur'an-ı Kerim'in bize vereceği şifayı engellemiş olduk ve elbette bunda en büyük etkenlerden birisi de Kur'an-ı Kerim'i temsil eden alimlerin, hocaların, davetçilerin o büyük levh-i mahfuz kitabına uygun bir kimlikle temsil edemeyişleri, insanlarla laubalilikleri, maddeye paraya yani, düşkünlükleri, insanların önündeki zafiyetleri, himmet eksiklikleri, maaş aldığı kadar çalışması, emekli olunca çalışması artık onlarca sebep çıkarabiliriz. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in bu hayatta hayat kaynağımız, imanımız, enerjimiz olmasının engelleri olarak karşımızda durmaktadır ne tedbirle bunları düzelteceğimiz de kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve in. rabbil وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْمُ مِن۪ينَ